Hevasin isimli bir kabilede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, Savaş yapıldı Müşrik putperesttiler Malları filan esir alındı Malları kö <gülüyor> Köleleri Hepsi esir alındılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye geri dönüyordu Geldi dediler ki Ya Muhammed bir görüşsek seninle de Şu işi düzeltsek biz de bir iman ederiz hani Gibi böyle bir Alttan almaya başladılar Ne istiyorsunuz dedi Efendimiz Aleyhisselam Dediler ki Yahu geri verin aldıklarınızı Sonra sıkıntı çekmeyelim Baktı ki Efendimiz Aleyhisselam Bu adamlar iman edecekler İman edecekler Buyurdu ki benim Ve Abdülmuttalib'in çocuklarının nesi varsa Hepsi sizin olsun dedi Muhacirler dediler ki Resulullah ki verdi bizde neyimiz varsa verdik dediler. Ensar da biz de verdik dediler. O arada bir iki bedevi kabile ne veriyormuşuz ki? Muhammed kendi malından babasının malından mı veriyor? diye verdiler. Bunu diyenler de biraz önce cihada katılmış adamlar. Ama bedevi bedevi Rasulullahla cihad etmiş Kardeşler şu inceleye bir bakın. Resulullah'la cihad etmiş o cihatta ölseydi melekler onu cennete taşıyacaktı şehit olarak o pozisyonda bir adam yani bir nefes kalmış cennete girecek Allah'ın şehit kulu olarak kıyamete kadar kalacaktı Muhammed babasının malından mı veriyor diye tepki gösterdiler. Yani Efendimiz verin bu malları demedi de ben veriyorum diyerek örnek oldu onlara coşturmuş oldu onları vermediler <gülüyor> vermeyince öbür evazin isimli adamlar da işi inada bindirdiler yahu peygamberimiz veriyor sizde verin işte de mallarımız bizde iman edeceğiz bizde sizden olacağız falan vermiyoruz dedi Muhammed babasının malını mı veriyor yani biraz önce Kuran kursundan hafız olarak gelmiş çocuk gibi bir şey işte bu adam az önce şehit olacak yerdeydi o gün sabah namazını cephede Resulullah'la kılmış adam İş mala gelince yok kimse Mal dedin mi Cihad şehitlik hiçbir işe yaramıyor bir daha İmtihan Efendimiz Aleyhisselam baktı ki olacak gibi değil Tuttu O bulunduğu mekandan biraz uzaklaşayım Diye yani başka bir yere geçeyim de sahne dağılsın düşündü. Peşinden onlar da kovaladılar. Resmen kovalıyorlar. Hem bu kaba adamlar kovalıyor hem bir şeyler daha koparmak isteyen mağlup düşman kovalıyor. Efendimiz Aleyhisselam da <gülüyor> deyim yerindeyiz onlardan kaçıyordu. Yani Asabikerama bir işaret etse şu adamlardan kurtarın beni. Hiçbirinin kellesi kafasında kalmayacak. Ama beddua etmek Kılıç kullanmak O onun işi değil O kazanmak için geldi bu dünyaya İnsan kazanmak istiyordu Bedeviden bile Bedeviden Çöl adamından deveyle yatmış kalkmış adamdan bile İsrail oğullarının Peygamberleri gibi adamlar Çıkarmak için Allah onu göndermişti Sabretti Kaçarken onlardan Cübbesi bir ağaca takıldı Budaklara takıldı Cübbe çıktı omuzundan düştü O da ağacın gerisine çıktı çıplak kaldı Efendimiz Aleyhisselam O arada saldırıyorlar ama Biri malımız mal ver bize diyor Öbürü de niye bizim mallarımızı bunlara bağışlıyorsun Diyor Böyle bir sıkışıklık Döndü buyurdu ki yahu insanlar Şu vadi dolusu ağaçlar Hep altın olsa mal olsa bunu size veririm biliyorsun. Ne sıkıştırıyorsunuz beni ya. Verin şu cübbemi giyeyim bari diye yalvarmak zorunda kaldı. Ellerini açıp ya Rab bu peygamberine yapılan hakareti görsen deseydi gökten ateş yağardı oraya. Ama o zaman rahmetül lil alemin olmazdı. Onun adı rahmet peygamberi olmazdı o zaman.